Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günselibaki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay.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 info at bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekber Ertan, bağımsızlar Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta Talin Büyük Gökçüyan'la Çatı Dans Derneği'ni konuşacağız. Hoş geldin Talim. Hoş bulduk. Ee, nereden başlayalım? Benim de kurucu üyelerinden olduğum üstelik Çatı Dans... Sen anlat istersen. Ben böyle biraz daha gerilerden başlayayım istersen. 94-95 gibi İstanbul Sanat Merkezinde Kristin Brådbeck dans dersi veriyordu ve ben de oraya gitmeye başladım. Kristin Brådbeck'in dans derslerine katılmaya başladım. Modern dans derslerine. Oraya gelen grup, işte bu grubun içinde Ömer Uysal, Gurur Ertem, Ayşe Orhan, Sevi Algan, Yıldız vardı, Aytül Hasaltun gibi şu an... Tam, yani bazıları tabii bıraktı bazıları devam etti. Mustafa ile Filiz o sırada yok <gülüyor> Filiz vardı Filiz, Filiz Sızanlı vardı. Mustafa yoktu şimdi biz orada derslere başladık ve oradan e, e, o zaman Habitat olmuştu hmm. sanıyorum ya da e, hem Habitat hem Gençgüller'de Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda biz bir gösteri sunduk Kristin'le birlikte. Hatta o dönem e, şeyde darphane Amire Amire'de bu tarih vakfı hmm. orayı almış ve oraya çok güzel bir platform yaptırmıştı. Habitat sırasında. Ha, yani. Galiba öyleydi. Aha. evet. Ee, orada da yine biz Kristin'le bir gösteri sunmuştuk. Ee, sanıyorum Mustafa da bunu gördü ya da Sevi'den de duymuş olabilir. Ee, dedi ki gelin ben size e, e, Harbiye Musner Torul sahnesinin stüdyolarında yani TAL, Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nın stüdyolarında ders vereyim. Ee, ve biz o grup, o biraz önce saydığım e, grup çıkıp e, şeyde Mustafa'yla dersler yapmaya başladık e, Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda. E, ve bu bu arada tabii hem Mustafa'yla çalışıyoruz hem de mesela Viyana'dan Mustafa Doğan geliyor, Durmuş Doğan geliyor. Diyor ki böyle bir işte heyecanlı bir grup var ben bunlarla iş yapmak istiyorum. Biz onunla çalışıyoruz. İşte kumpanyada çalışıyoruz İSM'de ya da işte Christine'in stüdyosunda çalışıyoruz. Sonra gidiyoruz şeyde gösteri yapıyoruz ee, gene. Tarih e, Vakfı'nın yerinde Darphane Hamiri. Peki bu grup e, tamamen tesadüfen bir araya geldi mi? Tabii, tabii tabii Yani okullu değil. Yok, mi? hayır değil. Hı kristine e gelenler aslında. Evet. evet. Ee, sonra işte böyle biz tabii çalışmak istediğimiz için başkalarıyla da çalışıyoruz. İşte ana polis gösterisini yaptık Durmuş Doğan'la. Bunlar iki kardeş. Bir o yaptırıyor. Bir o yaptırıyor. Hı hı. Bu arada da Mustafa Kaplan'la dersler yapıyoruz. Böyle kontak çalışıyoruz. Çağdaş dans tekniği çalışıyoruz. Sonra yavaş yavaş Mustafa böyle bir takım gösteriler yapmak istedi. Önce bir beş kızla başladı. Sonra onlar Filiz'le devam ettiler ve biz İlk Ayşe yurtdışına gitti... Hı hı. ...European Dance Development Center adında... E, ...Hollanda'daki bir okul... ...son ona ...yani bu 97'de Ayşe gitti... ...98'de ben gittim aynı okula... ...99'da Sevi gitti aynı okula... Hı hı. ...Filiz'de Fransa'ya okumaya gitti... E, ...o da... E, ...Ömer zaten... ...yani kendi yolunda gidiyordu... ...o istatistik çalışıyor ama dansı çok seviyor, dansa devam ediyor, akşamları buluşuyoruz, görüşüyoruz. Uzun senelerdir görüyoruz. de çatının yükünü ömer kaldırdı. Tabii zaten. tabii, yani zaten Ömer olmasa herhalde çatı yani olmazdı Hı -hı. diyebiliriz Hı -hı. gerçekten. Hı -hı. E, çünkü Mustafa'nın da çok büyük bir rolü var e, yani o grubu toplamak konusunda ama Ömer'in varlığı e, gerçekten yani çatının devamlılığı adına e, çok önemli. Sonra e, tiyatro araştırma laboratuvarı. Dedi ki işte kapattılar orayı yani bizi istemediler bir şekilde biz böyle yersiz kaldık. Tal de kapandı. Tal de kapandı evet, evet galiba o yüzden hı hı. yersiz kalınca işte çatı bir arayışa şey girdi. İşte Mustafa gitmiş bayağı bakmış etmiş güzel bir yer bulmuş Sadri Alışık sokakta. Hı hı. Sonra biz orayı işte ben, ben tabi aralarda geliyorum yazları işte orayı boyadık falan 2001'de açıldı stüdyo. Hı -hı. Çatı sütü diyor açıldı 2001'de. Fakat böyle e, yani çok güzel devam ediyor. E, i̇şte dersler oluyor. İşte hepimiz işte yurt dışında okuyanlar gelip orada ders veriyor. İşte hiç e, okumayan, hiç bilmeyenler de o dersleri alıp öğreniyor falan. Tabii ki çok cüz'i bir hatta öğretmenler para bile almıyordu yani sadece çatıya böyle Testek şu olur. anki mesela ücretle 50-60 lira, 100 lira gibi böyle bir mesela para diyelim aylık bütün derslere girebiliyordu. Hı -hı. Şu an için de hala öyle. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla bu grup aslında Türkiye'de çağdaş dans sahnesinin Evet, bütün ismiyle evet, evet. de aşağı evet, yukarı vardı. Bu yani. arada ayrısıları vardı. O vardı Evet. Evet biraz öyle oldu yani şey olanlar hani alaydan gelenler diyelim aha, aha. sonradan işte böyle yani Türkiye'de eğitim almayıp da yurt dışında alanlar diyeyim. Diğerleri zaten Mimar Sinan Çıkışlı evet. diğer buradaki dans isimleri camiasının işte koleografları. İşte 2005 yılında dedik ki... Ha, bu arada çatının işte şeyi geri e, yapılması gerekiyordu bir e, çatısı. Çünkü soğuk işte bir iktidar şartlarda kurulmuş bir yer e, Boş kullanılmayan bir binanın birinci katı kullanılıyordu. E, boş kullanılmayan bir binanın çok güzel tarihi bir binanın yanında bir müştemelat vardı. Evet. O müştemelat kullanılıyordu aslında. Evet. O müştemelatın iki üst katıydı. Evet doğru. Onun da tabii çatısı falan böyle yok yani Hı -hı. yıkık dökük. Aydın Teker'den bir öneri geliyor bize. Diyor ki işte bir gösteri yapalım. Hani bunu para toplayalım ve o parayla da çatıyı yaptıralım. O zaman Fransız Kültür Merkezi'nde kimler vardı? Mustafa da yaptı, Aydın Teker de yaptı, başkaları da yaptı. Şu an tam olarak hı hı hı. isimler aklı değil ama. O toplanan parayla çatısı yapıldı çatının. Hı hı hı. Sonra da dedik ki 2005'te biz dernek olalım. Niye? Çünkü işte ne yapabiliriz? Bununla fonlara da başvurabiliriz dernekleşirsek. Hı hı hı hı. O dönemde de benim babam e, muhasebeci olduğu için onu da çağırdık. O da bizim e, şeyimizi tuttu bizi işte Prosedür. genel yani, prosedürleri yani. gösterdi falan. Genel kurul yapıldı ve dernek kuruldu. Gene bu saydığım isimler vardı. Böyle Ömer diyoruz Ömer Uysal, Ömer Uysal, Mustafa, Uysal Kaplan, Mustafa Kaplan, Aydın kim? Siliyer, Aydın... Sızanlı, evet. evet. <gülüyor> Gurur Ertem. Ayşe Orhan, Kuranlar, bir de ben vardım. Ay var, Tülin da vardı belki tam olarak. Özlem Öyle. Var Özlem vardı, Akış vardı, evet. Kurduk Derneği ve ondan sonra da çatıda çalışmalar devam etti ve o ondan sonra hareket projesi yapıldı diyeyim. Saragosi ve Dijanal Bayrak bize bir projeyle geldiler ve böyle 9-10 sanatçı geldi yurt dışından ve hepsi yani Avrupa Birliği'nden fon alındı ve o ücretsiz dersler, atölyeler verdi. Hatta bizim iki e, hoca da bizim okuldandı. Hollanda'daki okuldandı. Angus ve Joe Angus Barberni ve Joe Silva. Johannes Biringer geldi. Başka Daniel Lepkov geldi falan. Johannes Biringer Amberg Festivali'nin ne gel gelmişti? Evet. Gelmişti. O zaman ona da dahil oldu belki mi acaba Evet evet. için geldiğinde. Hı -hı. Al, al, al. Yanlış hatırlamıyorsan belki ayrı bir proje içinde gelmiş olabilir. olabilir. Okay. Hı -hı. Sonra e, tabii şey de yaptı. Başka projeler de yaptı. Biz de e, Lost and Found diye bir proje yaptık. E, Ömer ve ben koreograftık İşte Hay Madrid vardı Fransa'dan. E, Helena Bertalouis vardı Kanarya Adalarından. Böyle üç tane e, ülkeye dolaştık. Ve sonra burada da temsil ettik şeyde Kumbaracı Eylül'de, Santral İstanbul'da hı hı. ve Yunus Kültür Merkezi'nde. Bu tür projelerle devam ettik ama tabii mutlaka işte dediğim gibi Ömer de çok destek oluyor. hem yani akşamları oraya gidebilmesi ya da atölyelerin başında sonunda oraya gidebilmesi de tabii çok önemli. Açıp kapayabilmesi. Yine biz de destek veriyoruz ama çoğunlukla hı hı. aslında Ömer'in adını görüyoruz burada. Evet. Ve bu şekilde devam etti bugüne kadar tabi yer değiştirdi. Bu arada bir yemek, evet, bir tarif, siz evet. yangın zorunda kaldı. Evet. Evet. O hangi yılda? Çok hatırlamıyorum ama. 2011. 2000 e, galiba e, 2011 yılın sonuna doğru. Böyle bir şey oldu. Yangın çıkınca şeyde e, binada bir gezici çatı durumu oldu. Bir süre farklı farklı stüdyoların stüdyoları da kullandık çıplak Ayaklar kampanyası Ta tal Dansı, karaköy hı hı. stüdyosu tiyatro araştırma laboratuvarı İBB tiyatro çağdaş gösteri sanatları merkezi iki taş Kışla. Hı hı. ondan sonra e, tekrar, kendi tekrar karaköyde eviz bir yer e, tuttuk o da birkaç sene sonra otelle dönüştürülmek üzere oradan çıkıldı şimdiki dolap e, şeyde topane'deki satepon'un e, yan sokağı olan e, şimdiki yerimizde uzun yıllardır oradayız. Tamam başından beri işte öğrencilerle yani hem komüniti kendi içerisinde birbirini eğitiyor hem çatı çatısı altında projeler geliştiriliyor hem dışarıdan gelen dansa evli duyan insanlar dersler alıyorlar bir böyle bir faaliyet sürüyor bir yandan da alfa projeleri yürütülüyor. Evet, Bu hala böyle devam ediyor. Evet yani Avrupa projeleri zaman zaman oluyor. Çok değilse hı -hı, de hı, işte bize hı. böyle bu konuda işte yazma desteği verecek hı -hı. arkadaşlar olduğunda daha kolay e, olabiliyor. Hı -hı. Ama daha çok e, şimdi mesela dışarıdan gelen hocalar atölyeler veriyor. E, Alexander tek Tekniği oluyor. İşte Barış'ın e, atölyeleri oluyor. Yine İdil e, bu aralar atölyeler yapıyor e, çatıda. Ses sanatçısı ha, Saadet Türkoz e, yapar genellikle. E, yani şey önemli hani e, başka birisi de diyelim ki herhangi bir merci birini getirmek istediğinde çatıya gelip işte sizin stüdyoyu kullanabilir miyiz dediğinde biz bunu sunuyoruz onlara tabii ki deyip onun Hı -hı. alanı Hı -hı. açıyoruz. Hı -hı. O yüzden bu alanın olması önemli yani güzel bir stüdyo, büyük bir stüdyo evet. e, kullanışlığı. Peki kimler geliyor, kimler ders alanlar, derslere gelenler, ee, proje yapanlar şimdi, yani saydığımız isimlerin dışında. Yani mesela yurt dışından birisi gelmiş buraya diyor ki ben dans etmek istiyorum. Aa diyorlar ki çatı var. Bir gerçekten yani bir community var. Yani oraya çatıya gittiğinde o ders aldıktan sonra işte çıkıp bir arada bir şeyler yemek, içmek, sohbet etmek yani bir bir anda bir seni e, şeye yani içlerini alan, kabul eden bir yapı var orada. Hı hı. E, o yüzden e, kim isterse geliyor aslında. Yani öğrencilerden tutalım. Bilgiden, Bilgi Üniversitesi'nden, Mimar Sinan'dan öğrenciler, diğer özel e, üniversiteden. Dans öğrencileri. Dans öğrencileri. Yani dans ya da sahne sanatları hı -hı, öğrencileri hı. diyeyim Ya da hiç bilmeyenler. Ama e, devam etmek isteyenler. Bir süre sonra mesela diyelim ki Barış'ın atölyelerini takip eden bir grup var. Sürekli onun derslerini beğenip gelenler. İşte diğer... E, İdil'in atölyelerini takip eden bir grup oluyor. Ya da işte Ömer'in gibi böyle. Yani bazen kontak oluyor. Kontak çalışmalarını seven. Yani şey gerçekten önemli. Kontak Cem olabilen yerlerden birisi çatı. Yani hı hı. Avrupa'da ya da Amerika'da gittiğinizde bir ülkeye, bir şehre kontak ceme katılmak istediğinizde bulursunuz bir şey. Yani burada Türkiye'de çok zor ama çatıda bulabiliyorsunuz bunu. Hı hı. Şu anda çok düzenli değil ama mümkün olduğunca yapıyoruz. Yani biz de ders vermeye devam ediyoruz mümkün olduğunca ama daha çok yeniler Hı -hı. Ya da dışarıdan gelenler de devam ettiriyor bu ders vermeye. Peki İzledim. Türkiye'de ya da İstanbul'da diyelim şu anda bu çatı böyle bir şekilde aslında bu bağımsız dans sahnesinin alanının merkezinde duruyor gibi. Başka ne tür yapılar var bu alanda? Bir de şunu soracağım, yani başından bu yana bu dans hareketini nasıl geliştirdi ya da nasıl bir katkısı oldu çatının? Başka ne tür alanlar var? Çıplak ayaklar var. Daha ilk dönemler 2002'de kurulmaya, yani güzel bir hareketlilik oldu aslında çatıdan sonra. Hı hı. Yani ya da o dönemler diyelim 2000'lerin başında. Dans buluşma kuruldu 2002'de. Ben Hollanda'dan yeni gelmiştim. Aytül dedi ki ama ilk atölyeyi sen ver mesela öyle bir. Sonra mekan kuruldu. Vivian mekanı kurdu. İşte çıplak ayaklar kuruldu yine o yıllar. Hı -hı. Çatı vardı. Yani çok güzel bir aslında e, dörtlü e, çalışma ortamı vardı. Ama sonra bunların dışında da çağdaş dansla uğraşan yer yoktu. Yoktu evet. Değil mi? Yani şöyle, Ticari olarak da yoktu. Yani. Akademi İstanbul vardı mesela. Ben ha, orada da ders almıştım ama onun haricinde ben de çok hatırlamıyorum gerçekten yani üniversite miyim üniversitesi harici Mimaisen, ee, sonra işte artık yani biraz da bir güçleşmeye başladı bu dans performans mekan kapandı. çıplak ayaklar devam ediyor zaten Çatı devam ediyor. Bu arada iki sene önce zaten pandemi yaşandı ve çok zorluklar çektik çatıda. Kapandı tabii iki sene boyunca neredeyse bir buçuk iki sene hiç çünkü yasak da zaten bir araya gelmek toplanmak. Hı hı. Öyle bir durumda biz böyle bir çağrı yaptık destek olabilenler. Biz kendimiz ekip ekibin yani kurucuları diyelim ya da işte şu anki genel kurulda olanlar bir miktar bağışta bulunduk ya da dışarıdan da yardım aldık ve ondan sonra e, tekrar dersler başlayınca zaten kendi e, şeyimizi yolumuzu bulduk. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Katkısını nasıl tarif ediyorsun? Demişten? Katkısı e, yani dediğim gibi yani bence hani yani yurt dışından baktığınızda hani, ne var Türkiye'de e, zaten Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir dışında fazla bir şey yok e, İstanbul'da da hani ne var direkt çatı diyorlar herkes. Hı hı hı. Yani demek ki Dans etmek, hareket etmek, kendini ifade etmek isteyenler için çok önemli bir alan. Yani e, özgür bir alan. Özgür yani. bir alan. Demişilebilir bir alan. Evet, evet. bir de şöyle biliyorsun. bir şey yani bir akademi değil Hı -hı. yani bir mecburiyetiniz yok ama arzu ederseniz her zaman açık. Yani Hı -hı. ne kadar isterseniz o kadar kullanabilirsiniz. Hı -hı. O yüzden ve yani dediğim gibi hani uygun da yani maddi olarak o yüzden de bence iyi bir alan tutuyor hala. Evet, Dansta. geniş bir dans komünitesini evet. topluyor Peki bu programlar her gün mü var? E, hemen hemen her gün var. Bazı günler olmuyor ama hafta içi e, en az 4 gün oluyor ders Hı -hı. akşamları. Hı -hı. Hafta sonları da atölyeler oluyor genellikle. Ve bunları nereden duyabiliyoruz? Bunlara bir Facebook e, sitesi var, Çatı Dans. Oradan duyuruyoruz. Instagram sayfası aynı şekilde. Bir de web sitesi var. Bir de web sitesi daha, çatı var. Evet. E, Çatı-dans.org Peki, bir sürdürülebilirlik bu tür bağımsız yapıların en önemli problemlerinden bir tanesi. Bunu işte dediğim gibi yani bu katılımcıların e, aidatlarından yani dernek olduğu için üyelik aidatlarından karşılıyoruz. Hmm. E, ama mesela bir şey yapmamız gerektiğinde bir tadilattır bir e, mi, ışıkları değiştirmek ya da işte bir takım şeyleri linolyumu, dans yüzeyini yenilemek falan gerektiğinde bir proje yazıp e, hmm. o projeden gelen destekle bunları yapabiliyoruz. Şimdi mesela Mine Söyler bize destek oluyor. Belki bir proje yazıp bir başvuracağız bir fona. Peki çatı Türkiye sahnesinde çok etkin roller üstlendi ya da sebep oldu kaynak oldu ve insanlar çatıdan çıktı bir sürü şey yapan ki bunların arasında festivallerde var, dans grupları da var bugün Avrupa'da işte Tayl Dance Filiz Mustafa gibi sizler varsınız yani hepiniz evet, tek isim, e, olarak evet, isim olarak evet isim olarak. Avrupa'da, Türkiye'de gösterilerinizi yapıyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi festivaller de oldu. Belki bütün bu, bu canlılıktan da söz edebilir misin? Tabii şimdi devam etmiyor bu festivaller ne yazık ki bugününde de Türkiye'nin ama. Evet ama belki tekrar başka şeylerle yapalım. Yenilere bilinir. Çıkacak, tabii. Evet. E, Transit doğaçlama günlerini yaptık biz 2006'da. E, Çatı'dan ben e, bir de Yanel e, Compagnie Kulis Fransa'dan iki kişi buraya doğaçlama sanatçısı Kirsty Simpson'ı getirdik Le Yin, müzisyen onu getirdik ve yine darphane Amir'in o harika mekanında iki tane büyük güzel atölye oldu gösteriler oldu, doğaçlama gösteriler oldu bu birkaç sene devam etti Bar Phillips ve Julian Hamilton geldi ikinci sene ondan sonra tekrar devam etti ve Kapadokya'da da oldu diğer seneler Yine Çatı'dan yani Çatı'dan gelenler Gurur Ertem ve Aydın Silyer İdans, İdans yaptılar. yaptılar. İlk senesi İstanbul Reconnect olarak yapmıştık. Biz Aydın Silyer'le başlamıştık. Sonra onun ismi bir sene sonra İdans olarak değişti ve o bir 5-6 tane İdans yapıldı evet, ve çok çok, çok, çok başarılı güzel, ve çok, başarılı. çok güzel bir İdans'tı. Evet, Doğru, tabii. Çünkü fesibar. dışından birçok sanatçı geldi. Yani bir Avrupa şehri gibi burada da her şeyi görebildik. Evet yani. bir organizasyonu falan. Evet. Gelmeydi. On dediğim gibi ondan önce hareket projesini yapmıştık, Lost and Found projesini yapmıştık ee, ve ben bu sene şey ben artık devam etmiyor dedim ama bu sene de e, dans festivali yapıldı dolayısıyla Ah bu sene de şey yapıldı ee, impro, impro dans yapıldı evet. o da damla ve Esma yaptı. Ee, Yine Çatı'dan Gonca Gümüşayak vardı. Evet destek oldu. O da bayağı aslında kapsamlı bir festival oldu. Yani doğaçlama dediler gerçi ama bir şey de vardı, koreografi de vardı içinde. Yani aslında bütün burada iş yapan sanatçıları kapsamak istediler. Yani onları davet ettiler hepsini. Bir de yurt dışından bir çağrı açık çağrı yapmışlar. Yurt genç koreograflar, genç sanatçılar da gelmiş ve bir takım işte gazhanede oldu, hı hı hı. şeyde oldu, arter'de, arterde oldu, bir takım yerler, camareştireyi de oldu, gösterir oldu Haziran ayında ve o da bayağı bir ses getirdi ve seyircisi de boldu. Evet. Onu yapanların ismi de Esma Akın. Damla Durman ve Gonca Gümüşaya. Onların da çatıyla bağlantısı var mıydı hiç? Gonca'nın var. Ve Esma Gondan, evet. ve Esma ve Damla'ydı. Ben derslerimde daha önce bildikleri oldukları için Bilgi Üniversitesi'nden oldukları için çatıya gelmişlerdi. Ve bu festival asa sene içinde bu sene de devam edecek. Yani sene içinde bir, bir aya sığ, sığ, sığacak şekilde değil de seneye yayılacak şekilde farklı farklı yerlerde. Bu sene bir, birkaç hafta önce Bilgi Üniversitesi'nde bir gösteri daha oldu hı hı hı. Green Studio'da. Evet 2005'lerde, 2000 ortalarında, başlarında çok hareketli bir dans sahnesi vardı ama İstanbul'da genel olarak kültür sanat halimi çok hareketliydi ve herkes çok heyecanlıydı. Ne yazık ki 2011'lerden sonra o hareketlik genel olarak kalmadı. Bugün ne mutlu ki bir şekilde yeniden canlanmaya başlıyor. Çünkü bir şeyler yapmak zorundayız. Kesinlikle ve gençler yine çok heyecanlı ve ümitli. Bu önemli bir şey. Evet. 2007 ve 2011 arası gerçekten çok güzel bir dans camiası vardı yani dediğim dediğim gibi de 2000'lerin başından belki ama tam böyle 2007'de bu e, hatta Fransız Kültür Merkezi Garaj İstanbul'da bir e, İstanbul Dans Festivali organize etmişti bir birçok e, yani Hı -hı. burada iş yapan kim varsa orada sahneye çıktı o dönem. Evet. Ve o, o dönem işte daha çok dans görüyorduk. İşte Maya sahnesinde, işte Cezayir restoranda, işte başka sahnelerde kendimiz e, bulup e, ya da herhangi bir e, kendi çatıda da gösteriler oluyordu. Ya da kendimiz başka bir yerle anlaşıp e, gösteri yapıyorduk ve seyircisi de e, oluyordu. E, fakat tabii sonra 2010'dan sonra azalmalar başladı zaten ondan sonra da e, pandemiyle biraz söndük. İşte geçen sene yine Tekrar. bir yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Peki umarım daha daha da hareketli bir dans sahnesi olur İstanbul'un çok kısa zamanda. Çatıda evet, devam ediyor. Evet. Yani Çatıda öncülerinden biri gerçekten evet, olmaya devam ediyor. İzmir'de de yine bir şeyler Ankara'da da evet. dans günleri ee, var ve bunlar da çok sevindirici tabii. Hı hı hı. keşke daha diğer şehirlerde de olabilse peki çok teşekkürler ee, bu akşam Çatı Dans Derneği'ni Talim Büyükkürkçüyan'la konuştuk çok teşekkürler Talim ve genel olarak da biraz İstanbul Dans sahnesinin aslında hikayesinden de söz etmiş olduk 2000'lerden bu yana çok teşekkürler haftaya görüşmek üzere herkese iyi akşamlar